Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Günaydın Volkan ya da sen bize günaydın. Günaydın Ömer Bey. Size tabii günaydın. Evet. Evet, burada saatler gece dörde yaklaşıyor. Evet. Nasıl gidiyor her şey? Her şey iyi. Ee, Dünya kupası'nın grup maçları heyecanında son maçlara geldik. Ee, son maçlar benim için her zaman biraz hüzündür. Çünkü e, şöyle bir yanı var son maçların. Dünya Kufası'nın iki yolu oluşuna e, dair ilk işaret. E, grup içinde, Günde evet dört maç oynanıyor ama e, aynı saatlerde oynanacağı için izlenebilecek maç sayısı e, mümkün olduğu kadarıyla ikiye iniyor. O yüzden de daha sonrasında teke yine yine e, Dünya Kufası'nın sonuna e, ilk yokuşuna geliniyor. O yüzden hafif bir hüzün kaplı tabii ki için. Evet bu arada şeyi de soracaktım sana ya yani bu Costa Rica'nın herkesi şaşırtan yani herkes dediğim aslında yakından takip edenlerin belki de bir kısmı şaşırmamıştır ama birdenbire büyük sürpriz yaparak iki maçında kazandı ve önemli takımı releyerek şey yaptı. İkinci tura otomatik olarak iki, ikinci maçın sonunda yerleşmiş oldu. Buna karşılık da FIFA'nın 7 e, İtalya maçından sonra 7 oyuncusunu birden e, doping testine alması gibi muazzam bir ayrımcılık yapması karşısında antrenör de Jorge Luis Pinto da çok şey demiş. Yani isterse beni de dahil bütün takımı alsınlar demiş. Değil evet mi? yani bu bu çok tartışılan bir konu. Eğer işte Kosta Rika'nın Uruguay'ı ya da e, İtalya'yı yenmesi bu kadar sansasyon yaratıp e, Kosta Rikalılar kesin doping yapmıştır şüphe uyandırıyorsa e, buyursunlar işte Hollandalıları da alsınlar. Son dünya şampiyonluğa 5 attılar. Şinlileri de alsınlar o zaman son dünya şampiyonu iki attılar ama böyle bir durum yok ortadan. Costa şöyle bir gözden kaçırılan ufak noktası var. Kostarika Orta Amerika bölgesinde mücadele ediyordu. 3-1 yendi, yendiği Uruguay Güney Amerika elemelerinden geldi ve Uruguay az turnuvaya katılamıyordu. Kötü bir sezon geçirdi elemelerde. İyi de başlamadı. İşte Suarez'in eksikliği de etkiledi ki Suarez İngiltere'ye karşı oynadığında ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gördü kuruluğa için. Costa Rica kendi eleme grubunda e, Meksika'yı Brezilya'ya yenilmeyen Meksika'yı e, dün akşam Portekiz'i e, neredeyse yenen Almanya'yı grup maçlarında yendi. E, öyle bir başarıya sahip. yani Uzun zamandır da birlikte oynayan oyuncular var Kosta Rika'da e Tabii bunlarla birlikte işte Urguaay'nın kötü olmasını avantajı çevirip üç bir kazanmış olmaları işte iklim şartları biraz da futbol solda etkili oluyor kıta şartları her şey etkili oluyor ve Kosta Rika'da bu şekilde bir başarıya imza attı diyelim ama yani evet normalde iki en fazla 3 kişinin çağrıldığı bir uygulamadan bire yiğidiğin çağrılması. Büyük bir ayrımcılık ama FIFA'nın bu yüzünde göstermesi açısından bence ilginçte de oldu denebilir yani. Evet tabii yani İngiltere tabii belki bu Costa Rica işte diyelim ki öyle bir şüphe gerçek buldu ve hani İtalya ve Uruguay'dan bir tanesi devam etme durumunda kaldı. Tabii ki daha çok izlenecek takım, daha çok reyting getirecek takım onlar. Sifada evet. biraz onu kurcalıyor gibi tabii, gözüküyor. Tabii, Evet, öyle. Yani tamamen bir riyakarlık ve gene para ve kar meseleleri işin içine giriyor. Kesinlikle. değil. Ee, dün akşamki sonuçların tamamını da bir verir misin lütfen? Tabii dün akşam son olarak oynanan maçta e, Amerika Birleşik Devletleri Portekiz'le oynadı. Çok harika bir maçtı yine. Gece bir maçları Türkiye saatiyle özellikle bol gollü ve uyku kaçırıcı şekilde geçti. E, Kupa boyunca artık gece bir maçı yok. Dün geceki son gece bir maçı Portekiz öne geçmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri 81. dakikada 2-1 yaptı. Portekiz 90 artı 5'te 2-2 yaparak kupadan e, elenmeme e, durumuna geçti. Eğer yenilseydi Amerika Birleşik Devletleri'ne Portekiz e, kupaya veda edecekti. Erken vedadan diğer İngiltere ve İspanya'ya eşlik edecekti. E, gün içinde oynanan e, diğer maçlardan bir tanesi Belçika-Rusya arasında oynandı. Yine son dakikada bir gol geldi Belçika-Rusya arasındaki maçta. E, Origi attı. Golü 88. dakikada. E, aşağı yukarı Lü Libero'ya bağlantığımda da e, sıkıcı geçmesi muhtemel bir maçtı. Çünkü Capello faktörü var Rusya'da. O biraz 0-0'a, 1-0'a ve 1-1'e kitleyen bir hoca maçları. E, ve puanı da ihtiyacı vardı Rusya'nın devam etmesi için ama Belçika'nın e, genç jenerasyonu 1-0'la maçtan galip ayrılmayı başardı. Günün maçlarından bir tanesi genelde e, ana akım olmayan futbol ülkelerinin maçlarına şöyle bir tepki var bütün benim takip ettiğim kadarıyla internet üzerinde ve arkadaşlarımla konuştuğumda da e, ya bu, bu takımların burada ne işi var niye bu maçı izliyoruz şimdi i̇şte Bosna Nijerya maçı İran Nijerya maçı gibi maçlar niye var ya da Japonya Yunanistan ee, ama işte Güney Kore Cezayir maçı da hani kağıt üzerinde öyle gözüken maçlardan bir tanesiydi. Fakat Cezayir öylesine muhteşem e, hırsla oynadı ki dün e, Güney Kore'yi daha ilk yarıda 3-0 mağlup duruma getir düşürdü. E, e, bir sonraki tura çıkmak için de güzel bir avantaj elde etti. 4-2 maçta. Ancak yani şöyle bir e, sıkıntı var bu maçta. Ben maç sonrası maçı tekrar izledim. E, çünkü o saatlerde sokaktaydım. Bütün goller e, neredeyse 6 pastan atılmış goller. Yani bir rakibine 6 pas içine kadar kalenin ağzına kadar getirirsen o kadar gol olur e, diyorum. Hani şu, bunu da şu yüzden söyledim. Cezayir evet çok güzel oyundu. 4-2 şu anda kazandı ve e, ikinci durumdalar. Ama her an ele Eğer Rusya'yı da Kalelerinin önüne bu kadar getirirlerse elenme ihtimalleri mevcut ki Cezayir'in 4-2 kazanması ve 3 puanlı ikinciliğe yükselmesi grupta oynanacak. Son Cezayir Rusya maçında final niteliğini kazandırıyor. O maçta Rusya kazanırsa bir sonraki tura devam edecek. O açıdan da e, seyir zevki de bu, bu sayede bu rekabet sayesinde. Yükseleceği benziyor. Rusya-Cezayir berabere kalırsa ne olacak? Rusya-Cezayir berabere kalırsa e, ve Güney Kore varsayalım ki e, Belçika'yı işte 4-0 yenirse Cezayir eleniyor gibi böyle averaj hesapları işin içine giriyor. Ama orada da e, Güney Kore'nin şansı az gözüküyor. H grubunda Belçika e, bir sonraki turada çıkmayı başardı. Herkesin Büyük ümitler beslediği Belçika bir sonraki tura çıkmayı başarırken onlarla birlikte hani bir sonraki tura kalmayı başaran ve garantileyen Avrupa takımı da sadece Hollanda. Şu anda Avrupa takımlarının Belçika ve Hollanda dışında kalanlarının hiçbiri bir sonraki turu garantilemiş değil. Evet Fransa'nın çok büyük ihtimalle bir sonraki turda kal devam edeceğini görüyoruz. Almanya'nın öyle, Hırvatistan'ın bir ihtimali var, İtalya'nın ihtimali var. Ama e, futboldaki averaj hesapları, matematik hesapları ve e, hani her an her şeyin olabileceği gerçeği Avrupa takımlarını bu kupanın dışında tutabilir her an. Evet yani geri en büyüklerden eski şampiyon İspanya'nın Avrupa'dan sayacak olursak gittiğini hemen İngiltere'nin de bu futbolun mucize de yok. Mucidi yok. olan Hı -hı. ülkenin gene olmadığını ayrıca da İtalya'nın da Bosna Hersek, Bosna Hersek elendi. İtalya'nın son maça kaldı. İtalya-Uruguay maçı bir final maçı niteliğinde olacak. Evet. 24 Haziran'da oynanacak. O da yarın. Ee, Avrupa'dan sayarsak Rusya'da öyle. E, o da Cezayir'le bir final oynayacak anlaşılan. Baya e, çok gollü ve aslında ilginç de futbolun olduğu maçlar. Yani sıkıcı maç e, tam bütünüyle sıkıcı derken i̇ran hani... ya Herkesin tek geçeceği maç sıkıcılık konusunda. İran-Nijerya maçı. Ee, İran'ın Maçlarının bir sonraki, bir, bir, bir Arjantin maçı da bayağı e, golsüz geçti, bir sıfır bitmişti. Messi'nin 90 artılarda attığı bir golle kazandı Arjantin. Ee, bunun arkasında yatan nedense teknik direktörleri Carlos Coelhoz'un e, çok iyi bir savunma çalıştırıcısı olduğu ee, bir dönem Alex Ferguson'un da yardımcılığını yapmıştı ve Alex Ferguson'ın e, o Manchester United'ında 1-0 biten kazandıkları maçların e, aslında arkasındaki isim de Carlos Coelhoz'da. Ama e, yani bu kadar e, savunma yaparak da futbol e, bir, bir adım ileri gitmek futbolda o kadar kolay değil. Iran'ın e, şansında zor gözüküyor. Şöyle bir istatistik var bu konuda. Şu güne kadar e, turnuvada ee, toplam oynanan maç sayısı 32, atılan gol sayısı 94, gol ortalaması ise bugüne kadar 2.93. Eğer turnuva bu hızda devam ederse, e, 32 üzülüyorum. E, 32 takımlı e, oynanan Dünya Kupaları arasında en gollüsü olacak. Evet, ben de onu biraz önce kastetmiştim. Yani beklenmedik anlarda en sıkıcı geçen maçta bile bir gol atılabiliyor. Hı hı. Onun dışında da çok gollü bir sürü maç var, evet. evet 32 takımlı oynanan Dünya Kupalarından bahsedersek de en gollüsü 98 yılında Fransa'da yakalandı. 2.67. E, Tabi diğerlerini de saymak mümkün ama işte 24 takım vardı orada, orada 16 takım vardı deyince işin başka hesaplar giriyor. E, ben eylem ve haberlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Dün Marakana'da e, bir pankart açıldı. Marakana'da Belçika Rusya maçı vardı. E, Belçika Rusya maçı sırasında st stadyumlardaki eğlence, favelalardaki gözyaşları kadar e, değerli değil, mağarasına gelecek şeyler vardı. Bir pankart açılmıştı ve beş polis bunun kapatılması için ifade özgürlüğüne karşı şey çıkan harekette kapattırmış diyeyim. Kısa ve özet olarak böyle stadyum içinde bir eylem var. Bu ilk defa oluyor bunun, değil mi? En azından bu turnuva için e, söylersek. Bu turnuva için aslında söylersek Açılış maçında da e, gönüllü olan çocuklardan bir tanesi e, yine Savela'lara ya da sanırım Morumbi'deki işgalcilere ya da e, selam göndermek için bir pankart açmıştı. Daha açılış maçında ancak onun fotoğrafları daha sonraki günlerde e, ortaya çıktı. Yine ben onu notlarım arasında almıştım fakat e, yeri geldiğinde belki de o günde bugün tekrar hatırlatmak için yer etmişti notlarım arasında böyle bir eylemde olmuştu ama çok küçük yani o fotoğrafta bile e, pankartı tam açamamıştı diyeyim tek eliyle tuttuğu için ama e, iyi bakanlar veya o olayın gerçekleşeceğini bilenler orada ne olduğunu biliyorlardı diye ileteyim şöyle bir şey eklemek istiyorum yine e, cuma günkü e, açık gazetenin spor programını dinledim daha sonrasında kayıttan Şilililerle ilgili şöyle bir gelişme var. Ne olacak acaba Şilililere evet. diye bir e, sohbet geçmişti aranızda. E, 85 Şilili o gün e, stadyuma biletsiz girmek için e, parmaklıkların arasından basın, ba basın çalışanlarının olduğu odaya doğru girmeye çalışıyor. Sonrasında polis onları yakalıyor durduruyor ve e, federal polis bu Şili ülkeyi terk etmediği için Şili 72 saat zaman tanıyor eğer çıkmazlarsa kendi e, izletileriyle e, immigration e, hukukuna göre kendilerini biz gönderdiğimiz saatlarda sınır var. sınır dışı edecekler yani öyle mi evet aynen aynen son <gülüyor> olarak da yani genel olarak bütün şehirde eylem bütün şehirlerde eylemler devam ediyor ufak tefek böyle şu anda çok nasıl diyeyim 10 bin ya da 20 bin 200 bin katılımlı bir eylem yok büyük bir bergazı veya işte su fışkırtmalı veya polis şiddetli coplamalı olaylar yok şu anda turnuvanın başında olduğu gibi ama biliyorsunuz iki sene sonra yine burada Rio'da olimpiyat oyunları var ve onun için de aslında farklı bir çalışma devam evet. ediyor Rio'da. E, Rio'daki favelaların e, uyuşturucu trafiğinin çok sıkı olduğu yerler olduğunu hatırlatıp bu bölgeleri e, bu trafikten kurtarmak için patifikasyon diye e, nitelendirdikleri farklı bir polis Ekibi kurdular 2008'den sonra ve o ekiple bu favelalardaki uyuşturucu çetelerinin arasında veya oradaki insanlarla çatışmalar devam ediyor. Son çok taze bir haber bu. Yerel saatle iki buçukta yani iki üç saat önce Globo'nun sitesinde yer alan bir haber. Bir çatışmada iki ölü üç yaralı var. Öyle mi? Hmm, Rakanlı bir, evet. bir haberle de bitiriyoruz o zaman maalesef. Evet, evet. Yani maalesef böyle şeylerde devam ediyor. Fazlasıyla e, fotoğraflı veya ana e, akımda yer almayan şeyler bunlar ve çok taze Brezilya için. Yarın ne olacak Brezilya da gündem nasıl değişecek bilmiyorum. E, bu olayın gerçekleştiği yerde hani, en e, bilinen ve en büyük favelalardan bir tanesi. ...komplekso do alemao bölgüsü bir birisi. burada gerçekleşti. Yani hem benim baktığım, takip ettiğim diğer bağımsız Facebook e, haber gruplarından... ...hem de Globo'dan e, bu haberi gördüm. E, böyle e, bu gece çatışmalı geçmiş Rio'da. Peki. E, Dünya Kufası'nda da bugün Brezilya, Meksika... Hırvatistan ve Kamerun'un maçları var ama e, birbirleriyle şu şekilde oynayacaksa Kamerun Brezilya ile Hırvatistan Meksika ile oynayacak Türkiye ile. 11'de e, B grubunda ise Avustralya İspanya ile Hollanda Şili ile oynayacak e, Küçük bir parantez eğer Brezilya varsayalım ki 3-0 yenilirse Hırvatistan ve Meksika da maçlarını beraber tamamlarsa Brezilya kendi evindeki turnuvadan eğlenmiş olacak bugün Bunlar pek Futbolun ihtimal var. Bir ihtimali evet. Evet. Peki Volkan, çok teşekkür ederiz. Yarın teşekkür görüşmek ederim. üzere devam. Görüşmek edin. üzere. Çok Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. <Gülüyor>